Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamü aleyke ya seyyidil evvelin ve'l akhirin. Ve ida cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ida cem'il evliyai ve'lhamdülillahi rabbil alamin. Hep beraber Rabbimizi tanımaya çalışıyorduk. Allah'ı tanımadan Allah'ı bilmeden Allah'a iman etmek mümkün değildir. Onun için Allah kendini Kur'an'da nasıl tanıtmışsa, hangi isimleriyle, esmasıyla tanıtmışsa öyle tanımak gerekir. Eğer öyle tanımazsak Allah'ı tanımış olmuyoruz, kendi kendimize Allah'ı hayal etmiş oluyoruz. Allah hayale sığmaz. Mutlaka Allah'ı isimlerinden, El Esmâul Hüsnâ'dan tanımak gerekiyor. Allah'ı tanıdıkça Allah'ı seveceğiz. O'nu sevdikçe O'na teslim olacağız. O'na karşı ihlaslı, samimi olacağız. Esmaül Husna'yı anlamaya çalışırken ilk anlattığımız şey neydi? Dinimizi öğreniyoruz demiştik. Din üç bölümden meydana gelir. İman, İslam ve ihsan. İman zaten belli olan bölümüdür. İslam Fıkhî olan bölümüdür. İhsan da ihlas bölümüdür. Yani bir insanın hem iman etmesi lazım, Allah'ı her şeyden çok sevmesi lazım, sevebilmek için tanımak lazım. Bir de evet, Allah'a teslim olması lazım, İslam olması lazım. Yani imanının kendisini harekete geçirip ona Allah'ın emirlerini yaptırması, işletirmesi lazım. O zaman İslam olur, Allah'a teslim olmuş olur, emrine teslim olmuş olur. Bir de ihsan sahibi olması lazım. Yani ihlaslı olması lazım. Allah'ı görüyormuşçasına ona abd olması lazım yani. Bütün bunların hepsi de Allah'ı tanımaya bağlıdır. Eğer Allah'ı tanıyorsa tanıdığı kadar sever. Kainattaki bütün bilgiler, bütün ilimler hepsi Allah'ın esmasını tanıtıyor. O her ne olursa olsun. Onun için herhangi biri bir konuda ilim sahibi olduğunda, alim olduğunda Allah'ın bir esmasını tanımış olur. O esmada alim olmuş olur. Ama o ilmi eğer Allah ile beraber değilse ucu boşta kalır. O elim O ilim olmaz. ...mutlaka öğrenirken onu Allah'a bağlaması lazım. Mülkün sahibi Allah'tır, bunu yaratan Allah'tır. Buna bu şekilde hükmeden Allah'tır, ona suret veren Allah'tır. Allah'ın bu yarattığı her neyse, onun üzerinde bir muradi vardır. O hak ile yaratılmıştır. Deyip onu Allah'a bağlaması lazım... Onun üzerinden Allah'ın o ismini öğrenmeye çalışması lazım. O zaman o esma konusunda, o isim konusunda, sıfat konusunda bilgi sahibi olmuş olur. Allah'ın yaklaşık, Kur'an-ı Kerim'de Allah ismi yaklaşık altı bin sefer geçer. Bir de Allah'ın zatına işaret eden Hu zamiri vardır, O. Onunla beraber... Ayetlerin sayısından çok daha fazla olmuş olur. Ayetlerin sayısınca diyelim ki unutmayalım. Bir de Allah'ın diğer esması var. Buranın kerimde geçen. Bir de onlar ilave edilince her bir ayette iki sefer, üç sefer Allah'ın ismi geçmiş olur. Sayısınca yani. Evet, Allah kendini tanıtıyor. Sadece kendini değil, kendini tanıtırken yarattığı bütün da tanıtıyor, tanıtmış oluyor. Bununla beraber bütün varlığın özü olan Hazreti İnsanı anlatıyor bir de. Bütün bunlarla beraber bir de hayati olayları anlatıyor. Kısaca Allah'ın kitabında anlatmadığı hiçbir şey yoktur. Ama önce Allah'ı tanımak lazım. Allah'ın isimlerini, esma Hüsna'yı anlamak lazım ki geriye kalan şeyi anlayabilelim. Yoksa anlayamayız. Havada kalır, boşta kalır. O sadece bizde bir bilgi olarak kalır. Eğer bilgi imana dönüşmediyse, ahlaka dönüşmediyse, amele dönüşmediyse o bilgi yüktür. O bilgi fayda vermeyen bir bilgi olmuş olur. Onun için Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyordu. Fayda vermeyen elimden sana sığınırım ya Rabbi. Eğer bilgi imana dönüşmedi, ahlaka dönüşmedi, amele dönüşmedi ise o fayda vermemiş bir bilgidir. Allah'a sığınılması gereken bir bilgi olmuş olur. Onun için hep beraber Allah'ı tanıyacağız inşallah. Allah'ın kendini tanıttığı gibi tanıyacağız. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Men arefe nefsehu feqed arefe Rabbahu. Kim nefsini, kim kendini tanırsa Rabbini tanır. Bu durumda bizim kendi üzerimizden Rabbimizi tanımamız lazım. Önce kendimizi tanımamız lazım. Kendimizi nasıl tanıtıyoruz? Allah'ın tanıttığı gibi. Ne buyruyordu? Nefektu min ruhi. Allah ruhundan nefretmiştir insana. Ben ona ruhumdan nefret ettim. O ruh Allah'ın bütün esma-ül husnasını üzerinde taşıyor. Ama bütünüyle değil, bir parça. Bir parça demek belki yetmez. Ona her bir esmadan bir habbe tecelli etmiştir. O habbenin yeşermesi gerekir, büyümesi gerekir. Bu tamamen insana ait bir durumdur. Onu yeşertmek, onu büyütmek, onu kemale erdirmek insana ait bir durumdur. İnsanın kendi elinde olan bir durumdur yani. Eğer Rabbini bilmek istiyor, tanımak istiyor, anlamak istiyor, sevmek istiyorsa nereye bakması lazım? Kendine, kendi gönlüne. Allah'ın kendisine nefrettiği ruha, o ruhtaki esma-ül hüsnasına bakması lazım. O esmayı kemale erdirmeye çalışması lazım. Evet, o bir habbe, onu muhabbetle büyütmesi gerekir. Nasıl yapacak bunu? Allah bunu öğretiyor. Buyuruyor diye ayet-i kerimede, Onlar ruhlarındaki cömertliği, kerim olmayı arttırmak için infak ederler. Bu Allah'ın kerim ismi için. Allah'ın Vehhab ismi için. Allah'ın Rezak ismi için. Demek ki Allah'ın esmasının bizde tecelli etmesini istiyorsak, bizim Allah'ın bize nefrettiği o ruhtaki o esmayı kullanmamız gerekir. Rahmet, rahim, rahman esmasının kemale ermesi için ne yapmamız gerekir? Mahlukata, insana merhamet etmemiz gerekir. Merhamet ettikçe bizdeki merhamet artıyor, bizdeki rahmet açılıp kemale eriyor. Aynı şekilde Allah'ın Vedud isminin tecelli etmesi için sevmemiz gerekiyor. İnsanı, bütün mahlukatı, bütün varlığı. Eğer seviyorsak bunun karşılığında Allah gönlümüzü açıp o esma ile gönlümüze tecelli ediyorsa, evet, Bir de Allah ne yapmış oluyor? Bizi sevmiş oluyor. Biz de bizde tecelli eden o esma ile Allah'ı sevmiş oluyoruz. Kendimizde sevmiş oluyoruz yalnız. Esma, esmaul Husna bize gönlümüzde, ruhumuzda böyle tecelli etmedikçe bizim kemale ermemiz hiçbir zaman mümkün olmaz. Kemalat Allah'ın Esma'u'l-Hüsna'sı iladır çünkü. Önce doğru öğrenmemiz lazım ki neyi kazanacağımızı ya da gerekeni yapmazsak neyi kaybedeceğimizi bilmemiz lazım. Bilelim. Bu esmayı nasıl kazanacağız? Allah her neyi söylediyse mutlaka o gereklidir. Mutlaka o lazımdır. O olmazsa olmaz olandır. Ne için? Kemale ermek için. Hazreti insan olabilmek için. Eğer insan Allah'ı tercih etmezse, ben Allah'ın yeryüzündeki halifesiyim demezse, Allah bana ruhundan etmiş demezse, hayat baştan sona bir imtihandır, ben her anda Allah ile muhatabım demezse, evet, bir avuç toprağa tenezzül eder, dünyaya gömülür, toprağa gömülür. Aklını da toprağa gömer, ruhunu da toprağa gömer. Kendini de toprağa gömer Toprağın sevgisine gömer Toprakta fena bulur Kaybolur Evet Allah bunun için Kendisini zikretmemizi emretti esma Hüsna'yı zikretmemizi emretti Allah deyince bütün esmayı birden zikretmiş oluruz Evet, zikirle ilgili Allah buyuruyor Nisa suresinde 142. ayet اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ Allah. muhakkak ki münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar münafıklar nasıl yapıyormuş onu? ve hadi khadiuhum ama onlar Allah'ı değil kendilerini kandırırlar buyurdu. ve kamu ile onlar namaza kalktıkları zaman kamu kösara üşene üşene namaza kalkarlar bunu izah edeceğim yalnız üşene üşene kalkarlar ne demek Mutlaka insandır, beşerdir. Arada bir üşenebilir, tembellik yapabilir. Allah'ın kastettiği bu değildir. Tembellik değildir. Çünkü devam ediyor ayet. Yura'un-nas. Onlar insanlara gösteriş yaparlar. Yani içinden namaz kılmak gelmiyor aslında ama insanlar onu namaz kılıyor görsün diye, bu namazını kılıyor desin diye, ne yapıyor? Onlardan dolayı, gösteriş yapmak için, namazı kılıyor, tabii ki üşenecek. Ama biri, bütün gönlüyle namazı kılmak istiyor, ama bir türlü kalkamıyor, tembellik yapıyor. Bu değil. Bu mümindir. Bu tembel mümindir. Bu ayrı. Bu münafık değildir yani. Arkadaşlar, bunu yanlış anlamamalı. Evet, onlar insanlara gösteriş yaparlar. Bir de onların başka bir özelliği var. Neymiş o? وَلَا يَزْكُرُونَ اللّٰهَ اِلَّا Onlar Allah'ı çok az zikrederler. Evet. Allah'ı az zikretmek. Münafıklıkmış. Allah'ı az zikretmek ne demek? Hayatını yaşarken, Allah'ın hesabını yapmıyorsa... Allah'ı hatırlamıyorsa ben bunu böyle yapıyorum. Ben bunu böyle söylüyorum. Ben bunu böyle düşünüyorum. Acaba Allah benim bu yaptığımdan, bu söylediğimden, bu düşündüğümden razı olur mu olmaz mı diye hesap edip Allah'ı zikretmez, hatırlamaz. Evet, Ama zikrediyormuş yalnız. Hatırlıyormuş. Söylüyormuş da arada bir. Ama Allah eğer daimi olarak Allah'ın hesabını yapmıyorsa, Allah ona münafık dedi. O, Allah'ı kandırmaya çalışıyor kendine göre. Yaratılmış bir kul, abd, mabudunu unutmaz, unutamaz. Unutuyorsa, hesabını yapmıyorsa, derdi onun rızası değilse, o münafıktır bir kere. Allah bunu kime söyledi? Üşene üşene namaz kılıyor. Bir de Allah'ı az zikrediyor dedi. Bunlar münafık dedi Allah. Bunlar gösteriş yapıyor dedi. Evet. Ayet devam ediyor. İyice anlayalım diye bir ayet daha okuyayım. مُزَبْزَب۪ينَ بَيْنَ zalik. Onlar küfür ile, nifak ile, iman arasında Gidip gelirler. Zıplayıp dururlar. Bir o tarafa zıplarlar, bir bu tarafa zıplarlar. Yani bir tavrı hali mümin gibidir. Bir de bakıyorsun ki ters tarafta durmuş. La ha haulâ'i ve la ilahe haulâ. Öyle ki, öyle bir zıplama yapıyor ki ne onlara bağlanırlar ne de diğerlerine bağlanırlar. Yani ne tam küfür üzere duruyor ne de mümin olarak duruyor. İkisi arasında gider gelir dedi Allah. Yani bir türlü kararını verememiş. Nerede duracağını bilememiş, anlayamamış. Müminin hali budedir. Mümin bir sefer karar verir, bir sefer. Ben Allah'ın kuluyum. Allah benim Rabbimdir, Sahibimdir, Malikimdir, Benim evet. Rezak'ımdır. deyip, bir sefer karar verir, artık Allah'tan başka tarafa dönmez. Eğer ikide bir, bir o tarafa, bir bu tarafa zıplıyorsa, Allah ona münafık dedi. Münafık budur işte. Kararını verememiş, nerede duracağını anlayamamış. Dolayısıyla ne yapacağını bilmiyor. Bir Allah diyor, bir gün sonra bakıyorsun, dünyanın peşine düşmüş, dünyayı Allah'a tercih etmiş, ahirete tercih etmiş. وَمَنْ يُدْلِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ Allah kimi şaşırtırsa ona evet. asla ona bir yol bulamazsın. Onun yolu yok dedi Allah. O şaşırmış. Allah'ın yoluna girip yürümüyor çünkü. Şaşırmış o. Allah da onu şaşkınlığı içinde bırakır. Bir o tarafa bir bu tarafa zıplayıp durur. Yola girip yolu gitmez. Kimse ona yardım da edemez. Öyle söyledi çünkü. Evet, Allah kimi deralete bırakırsa, evet, onun için asla yol bulamazsın dedi. Kimse ona yolu gösteremez. Neden? Çünkü yolu gitmesi için onun Allah'ı tercih etmesi lazım. Onun tercih etmesi lazım. O tercihini yapamadıysa, hiç kimse ona yardım edemez. İsterse babası peygamber olsun, Nuh aleyhisselam gibi, isterse kocası peygamber olsun, Lut aleyhisselam gibi, isterse evet, oğlu peygamber olsun, Hazreti İbrahim gibi. Yardım edemez. Onun tercih etmesi lazım. Onun için bazen arkadaşlar, mesela diyor ki, evet, bana yardım et. Doğrudur. Eğer ben bir şeyi eksik bırakırsam, Allah bana bunun hesabını sorar. Ama tercihini yapmamışsa, Nasıl yardım ederim? Hiç kimse yardım edemez. Onun Allah'ı kabul etmesi lazım. O Allah'ı kabul etmiyor. Ben ona nasıl yardım edeyim? Ama kabul etmek istiyorsa, evet, benim işim ona ne yapmaktır o zaman? Ona Rabbini tanıtmaktır. Demek ki Allah'ı az zikretmenin sonucu münafaklıkmış. Mesela arkadaşlar, arkadaşlar bunu yaşıyor, biliyor. Böyle bir yerde, hatta kendi ailemiz içinde bile Allah'ı çokça zikredince, Allah'ın hesabını yapınca hemen bakarsın biri oradan söyledi. Sen de iki kelimede bir Allah diyorsun. Bu kadar deliline dalma. Aklını oynatacaksın der. Evet, aklını oynatmış olanlar, Allah'ı çok zikretmeyenlerdir. Allah'ın hesabını yapmayanlardır. Her anda Allah'ın huzurundaymış gibi yaşamayanlardır. Evet, birkaç ayet daha okuyayım. Ankebut suresinden 39. ayetten itibaren, Allah helak ettiği kavimleri beyan ediyor, sonra bunun gerekçesini söylüyor. Buyuruyor ki, ve Qarun'a ve Firavun'a Biz Qarun'u Firavun'u Haman'ı ve lâkad câuhum Musa bil beyinat. Hazreti Musa onlara apaçık mucizelerle, ayetlerle geldiğinde evet. Hestekberu fil ard. Onlar yeryüzünde büyüklendiler. Ve makanu Sabiqin. Onlar hükmümüzün önüne geçecek değillerdi buyurdu Karuni firavunu, Haman'i helak ettik ama önce onlara Hazreti Musa'yı gönderiyor apaçık delillerle sonra helak ediyor niye Hazreti Musa'ya uymamışlar kibirlendikleri için yeryüzünde büyüklendikleri için Karun zenginleri temsil ediyor. Mala düşkünlüğü temsil ediyor. Hamam mevkii makamı temsil ediyor. da saltanatı temsil ediyor. Yani kendisinde bir güç görenler, servet görenler, mevki makam görenler eğer Allah'a Allah'ın ayetlerine karşı kibirlenirlerse hiç kimse bizim hükmümüzün önüne geçecek değil buyurdu Allah. Ve kella ekhed zenbihi. Biz de onların her birini günahlarından dolayı yakaladık ve minhum men ersel ne hasiba. Onların kimilerinin üzerine kasırgalar fırtınalar gönderdik ve minhum men ekhedet hu esayha kimisinin üzerine de bir sayha gönderdik yani bir sayha ile bir narayla helak ettik ve minhummen kaset bihil el onların kimini de yerin dibine geçirdik ve minhummen agreknah onlardan kimilerini de boğduk suda boğduk firang gibi ve makânallahu li yezlimuhum Allah onlara zulmedecek değildi. Velakin kanu enfusehum yezlimuh. Ama dedi Allah onlar kendi kendilerine kendi nefislerini zulmediyorlardı. Kendi zulümleri onların başına geldi. Evet. Ve tilke'l emsalu nedribuha linnas. İşte bu misalleri biz insanlar için beyan ediyoruz. Yama yaqiluha illal alimun. Ama bu misallere ancak alim olanlar akıl erdirirler. Alim olmadan, bilmeden, Allah'ı anlamadan, tanımadan akıl erdirilmez. Halakallahu semawati vel erde bil hak. Allah yeri göğü hak olarak yaratmıştır. Yani her neyi yaratmışsa onun bir vazifesi vardır, bir amacı vardır. Hak. Utluma uhye ileyke minel kitab sana vahyettiğimiz kitabı oku ve kımse salah namazı ikame et inne salate tenha ani'l fehşai vel münker muhakkak ki namaz sizi her türlü aşırılıktan alıkoyar ve zikrullah-ı ekber evet namazı kıl bununla beraber Allah'ı zikir en büyüktür en büyük olan Allah'ı zikirdir Vallahi ya'lamu ma Allah sizin ne yapacağınızı, ne yaptığınızı bilir. Allah'ı zikir en büyüktür dedi. Allah'ın hesabını yaparak yaşamak en büyüktür dedi. Bununla beraber bunu namazdan sonra söyledi. Namaz mı büyük, zikir mi büyük? Namaz zaten zikirdir. Zikir namazı da kemale erdirir. Kamil manada namazı ikame ettirir. Ama önce zikir gerekir. Neyi zikir? Allah'ı zikir. Ve lezikrullahi ekber. Allah'ın zikri en büyüktür. Allah'ı zikir en büyüktür. Allah'ın kurunu zikretmesi en büyüktür. Evet. Esmayı anlarken... Hep beraber burada Allah'ı zikrediyoruz. Bununla beraber zikir nasıl yapılır, nasıl yapılmalıdır onu öğrenmiyoruz. Evet, Ahzab suresinden bir ayet okuyayım. Lekad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Sizin için Allah'ın Resulü en güzel örnektir. Sizin için Allah'ın Resulü'nde en güzel örneklik vardır. Sizin için en güzel örnek Allah'ın Resulü'dür. Allah Resulü Efendimiz'i bize örnek gösterdi. Ben senin bunun gibi bir kul, bir av dolmanı istiyorum dedi. Hayatı bunun gibi yaşamanı istiyorum dedi. Bunun gibi iman etmeni, bunun gibi Allah'ın ibadetlerini emrettiği ibadetleri yapmanı, bununla beraber bunun gibi mühsin olmanı, ihlaslı olmanı istiyorum dedi. Bunun gibi örnek. Limen kane yarjullah ve yu'mel akir. <gülüyor> Allah'ı ve ahireti umanlar için en güzel örnektir. Sen eğer ahireti umuyorsan, ahirette azap görmemeyi, cennete gitmeyi umuyorsan, bununla beraber Allah'ı istiyorsan, onun rızasını, dostluğunu umuyorsan, bekliyorsan, senin için en güzel örnek Allah'ın Resulüdür. Senin böyle bir derdin yoksa onu örnek almana da gerek yoktur o zaman. وَذَكَرَ اللّٰهَ كَس۪يرًا Evet bir de Allah'ı çok zikredenler için örnektir. Sen o senin için örnek olmasını istiyorsan Allah'ı çokça zikretmen lazım dedi Allah. Allah Resulü Efendimiz aleyhissalatü vesselam bize örnek gösterdi. O Allah'ı isteyen, ahireti isteyen, Allah'ı çok zikredenler için en güzel örnektir dedi. Ancak biri Allah'ı istemiyorsa, isteyemiyorsa, ahirete ebediyen kazanmak istemiyorsa, böyle bir derdi yoksa yani, Bununla beraber Allah'ı çok zikretmiyorsa ne Resulullah Efendimiz'i örnek olarak kabul ediyor, edebilir ne de ona benzeyebilir. Örnek almak, benzemek içindi. Onun gibi olmak içindi. Bir dil ile zikir vardır. Dil ile Allah Allah diye zikir yaparsın. Bir akıl ile zikir yaparsın, düşünürsün. Tefekkür edersin. Bu da zikirdi. Bir de gönül ile Allah'ı zikredersin. Gönlün zikretmesi vardır. Gönlün zikretmesi Allah'ı sevmesidir. Seven unutmaz. Seven daimi olarak zikir halindedir. Kur Allah'ı hangi esmasıyla tefekkür ederse, hangi esmasını severse, hangi esmaya yönelirse, Allah da o ismin nuruyla ona tecelli eder. Buyurdu ki ayet-i kerimede, فَزْكُرُونِ اَزْكُرْكُ وَشْكُرُوا لِي وَلَا Beni zikredin ki, ben de sizi zikredeyim. Evet. Sen Allah'ın hangi ismini zikredersen, Allah da o ismin nuruyla sana tecelli eder. Gönlüne tecelli eder. O ismin nuru senin gönlünde artar. Dolayısıyla Allah'a olan imanın artmıştır. Esma'ya olan imanın artmıştır. Allah'a yakınlığın artmıştır. Allah'a olan muhabbetin artmıştır. Zikir sana bunu kazandırır. Zikretmezsen zikretmezsen mahrum kalırsın. Allah şart koydu oraya. Benim seni zikretmemi istiyorsan senin beni zikretmen lazım dedi. Söyledim biraz önce. Zikir sadece dilin değil, dilin, aklın, gönlün zikretmesidir. Bir de bütün bedenin zikretmesi vardır. Amelin zikir olması vardır. Allah için bir şey yaptığında o anda evet. O ameliyle ile beraber o kul Allah'ı zikretmiş olur. Ama O'na zikrettiren, O'nun imanıydır. İmanı kadar Allah'ı zikrediyor, Allah'ı seviyor, sevebilir. Bunun içinde kul ne kadar Allah'ı tanıyorsa, zikri o kadar olur. Allah'ı tanıdığı kadar. Allah'ı esma-ül tanıdığı kadar zikri vardır. Allah'ı ne kadar tanıyorsa, O'nun imanı ona göredir, İslami ona göredir, İhlasi ona göredir. Allah ayet-i kerime buyuruyordu, O size şah damarınızdan daha yakındır. Bu ayeti duyduk, Allah böyle söyledi. Şah damarımdan daha yakınsa, bana benden daha yakınsa, niye ben görmüyorum? Niye ben bilmiyorum? Niye ben bunun farkında değilim? Bir terslik yok mudur? Sadakallahu'l-azim deyip Allah doğru söylemiştir demekle iş bitiyor mu? Bitmiyor. Sana şah damarından daha yakınsa senin onu arayıp bulman lazım. Dışarıda değil. Onu kendinde araman lazım. Kendinde arayabilmen için nereden yola çıkman gerekiyor? Hadi kendimizde arayalım. Nasıl bulacağız? Bulamıyoruz. Mutlaka bunun bir yolunun olması gerekir. Evet. Yolu Allah'ın Esma-ül Hüsna'sından geçiyor. Sıfat zata perdedir. Ama sıfata perde olan bir şey vardır yalnız. Nedir o? O da fiildir. Efal yani amel Allah'ın fiilleri esmasına perdedir Allah'ın esması da zatına perdedir bunu kendi üzerimizde nasıl anlayacağız birine kendini tanıt dediğimizde o neyi anlatacak işte ben şunu şöyle yaptım bunu böyle yaptım benim şuyum var benim buyum var falan olduyum, falan yerliyim aslında neyi anlattık Efali anlattı. Yaptığı şeyleri anlattı aslında. Bir adım öteye giderse kendini nasıl tanıtacak? Tanıtmalıdır ya da ya da biri onu nasıl tanıtır? Bu adam çok cömert biridir, çok sabırlı biridir, çok hoşgörülü biridir deyip onu anlatır. Bu sefer Esma'yı anlattı. Allah'ın ondaki esmasını, sıfatlarını anlattı. Efali geçti bu sefer Esma'yı anlattı. Bu Esma'nın sıfatın arkasında ne vardır? Zati vardır. Kendisi vardır. Allah'ın ona nefettiği ruh vardır. O zaman kendi kendinde içeri doğru seyretmesi lazım. Yolculuk yapması lazım. Kendi kendine bunu becerir mi? Kim beceriyorsa yapsın. Yani böyle durup ben okumuşum, alimim, ben işi biliyorum deyip ahkam kesip karanlığa eğer biri gömülüyorsa o kendine de zulüm ediyor başkalarına da zulme ediyor. Ben işi biliyorum dediği için. Kim biliyor bunu? Bunu Resulullah Efendimiz bilir. Bunu Resulullah Efendimiz'in varisleri bilir. Nasıl yolculuk yaptırması gerektiğini o bilir. Müşri Kamil dışarıdan kimseye bir şey vermez. Ondaki hazineyi, Allah'ın ona nefrettiği meleklerin secde ettiği o ruhu ona teslim eder aradaki perdeyi aralar kaldırır yoksa oradan biri kibirleniyorsa işte benim ihtiyacım yok diyorsa ne yapmış olur Allah ona hazineyi bahşetmiş o bir avuç toprağa minnet etmiş demektir evet herkes kendindeki hazineyi bulmalıdır herkes kendini bulmalıdır kendini Resulullah Efendimiz Hazreti Fatıma'ya buyuruyordu. Kızım Fatıma sakın babam peygamberdir diye bana güvenmeyesin. Yarın kıyamet günü ben senin için hiçbir şey yapamam. Onun için nefsini Allah'ın elinden satın al. Bu hadisi bilmeyen alim yoktur. İki kelime İki tane hadis biliyorsa, bir tane hadis de budur. Böyle buyurdu. Bunu nerede kullanıyor? Kimse kimseye yardım edemez. Onun için herkes kendi kendine yardım etmelidir. Şeytan yolu gösterdi. Öyle mi söylüyor? İbadetini yap demedi. Namazını kıl demedi. Nefsini Allah'ın elinden satın al dedi. Yoksa kurtuluş yok dedi. Evet, nefsini Allah'ın elinden satın almak ne demek? Mutlaka nefsimizi evet, Allah'ın kudret elinden satın almamız gerekir. Satın aldığımızda ne olur? O bize ait olur. Satın almayana kadar bize ait bir şey yok. Evet, işte Esmaul Husnayı öğrenmek, onu talim etmek. Nefsimizi Allah'ın elinden satın almak demektir. Hep beraber bunu göreceğiz, satın alacağız inşallah. Satın almak için bir karşılık gerekir, bir bedel gerekir. Satın al dedi çünkü. Sahtesini verip hakikisini almak gerekir. Ben demekten kurtulup Allah demek gerekir yani. Bunlar bana aittir demekten kurtulup bu Allah'ın bana olan tecellisidir demek gerekir sahtesini verip, hakikisini aldığında, evet. ne yapmış oldun? Allah'ın elinden, nefsini satın almış oldun. Hakikisini almış oldun. O zaman, Hazreti İnsan olursun. Kendini Allah'tan, bağımsız bir varlık olarak görmezsin. Her ne olursa olsun, bilirsin ki, O, Allah'ın kudretiyle yaratılmış. Allah onu yaratmış. Allah onu görüyor ve biliyor. Allah birebir sana muamele yapıyor. Hiç başka tarafa dönmezsin, dönemezsin. Ama sen Allah'ı tanırsan, Allah'ın esması sende tecelli ederse ne yaparsın? Hiçbir şekilde bu neden böyle demezsin, niçin böyle oldu demezsin. Ne dersin? Mutlaka sen güzel yapıyorsun ya Rabbi. Sen neyi nasıl istemişsen o güzeldir. Artık onun için şer diye bir şey kalmaz. Ne kalır? Sadece hayır kalır. Niye? Allah'ı tanımış. Allah'ın tecellisinin saf hayır olduğunu anlamıştır. Saf rahmet olduğunu anlamıştır. Saf muhabbet olduğunu, sevmek olduğunu anlamıştır. Niye? Rabbini tanımış. Tanımadan ne yapar? Tanımadan suizanda bulunur. Allah hakkında suizanda bulunuyorsak, bu suizanda bulunan nefistir, şeytandır. Onu tanımadığımız içindir, onu anlamadığımız içindir. Yoksa tanımış olsaydık, neden suizanda bulunsaydık? bulunur muyduk? bulunamazdık. Böyle bir şey mümkün değildir. Böyle bir şey düşünülemez. Allah'ı bilen Allah'ı tanıyan içindir. Allah'ın esmasını, Esmaül Hüsne'yi tanıdıkça Allah'a karşı marifet sahibi oluruz. Marifet sahibi. Allah'ı bilmiş oluruz. Yani Allah'ı tanımış oluruz. Esma'yı bilmeden marifet sahibi olmak mümkün değildir. Ama diyelim ki hiçbir şey bilmeyen biri bir müşrike Kamil'e gidip tabi olsa bu adam, bu kişi, bay olsun, bayan olsun fark etmiyor, vuslata erer mi? Cevap, evet erer. Nasıl eriyor, nereden eriyor? O mürşidine teslim olursa, olunca, onun üzerindeki tecelli eden Allah'ın o isimleri, hangisi en öndeyse, hangisi ona kapı olacaksa, evet Müşid-i ona göre ona muameleyi yapar, o kapıyı ona açtırır. Üzerinde o isim Kemal'e erer, o kapı oradan açılır ona. Ama Allah'ı bir isminden tanır ve oradan huszata ermiştir. Bir isminde. O bir isimden kendini tanımıştır, o bir isimden Rabbini tanımıştır. O bir isimle vuslata ermiştir. Ama bizden istenen bu değildir. Bu yetmez. Bu onun cennete gitmesi için yeterlidir. Allah'ın cemalini müşahede etmesi için bu yeterlidir. Tek bir isim. Çünkü o ismin nuru diğer isimleri de kaplıyor yalnız. Onların... Yani ondaki tecelli eden bütün isimleri aynı zamanda o isim destek de oluyor. Oradan kazanıyor. Ama bizim anlattığımız bu değildir. Evet, Allah'ı bütün isimleriyle tanımamız lazım diyoruz. Allah hangi ismiyle kendini vasfetmişse, isimlendirmişse o isimlerle hepsiyle Allah'ı tanımamız lazım diyoruz. Şimdi bir isimle Allah'ı tanımak nerede? Bütün isimlerini tanımak nerede? Hiç kıyas kabul etmez. Kıyas kabul etmeyecek kadar farklıdır bu. Mesela bir kelime söylediğimizde bir şeyi hatırlarız. Mesela ekmek dediğimizde ekmeği hatırlarız. Taş dediğimizde taşı hatırlarız. Su dediğimizde suyu hatırlarız. İnsan dediğimizde insanı hatırlarız. Allah deyince neyi hatırlıyoruz? Hatırlamamamız gerekir. Allah'ın zatı hakkında tefekkür yapılmaz. Kim Allah'ın zatı hakkında tefekkür eder, onu anlamaya kalkışırsa evet, şirke boğulur, küfre düşer. Akıl, yaratılmış mahluk yaratılanı anlayamaz çünkü, gücü buna yetmez. O zaman Allah deyince neyi hatırlamamız lazım? Hiçbir şey hatırlamasak olur mu? Olmaz. Allah yolu gösteriyor. Evet. Allah deyince Allah'ın esmasını hatırlamamız lazım. Allah'ın bütün isimlerini hatırlamamız lazım. Bütün isimlerini. Bir isim eksik olursa evet. imanımız eksik oldu. Allah'ı bilmemiz, tanımamız, anlamış olmamız eksik kaldı. Onun için arkadaşlar Esma'yı dağıttılar galiba. Bizim bu çıkardığımız liste 26 tane farklı isim var içinde. Daha önceki listeleri izah etmiştim. Bunlar Kur'an'daki Allah'ın isimleridir. Hep beraber zaten bu isimleri anlamaya çalışacağız bütün kardeşlerimizin bu esmaül husna'nın hepsini ezberlemesi gerekir istisnasız. Bir dakika haftaya sınav yapacağız. Bilmeyen olursa demeli, demez. Evet 99 tane isim. Bununla beraber harf sırasına göre, Arapça harf sırasına göre yaptık. Her bir harfte kaç tane isim var? Ezberlenmesi kolay olsun diye bunu böyle yaptık. Geleceğiz hiç çok kolay olacak inşallah. Evet, Allah'ı hatırlamanın, Allah'ı zikretmenin üzerimizde nasıl bir etkisi var? Bize ne kazandırır? Zikretmezsek neyi kaybederiz? bilimsel bir çalışmayı söyleyeyim. Japon bilim adamları güzel sözün de çirkin sözün eşya üzerindeki, varlık üzerindeki etkisini araştırırken önce suyun üzerinde araştırma yapıyorlar. Suya Allah ismini söylüyorlar. Zikir yani tekrar ediyorlar. Su iki hidrojen, bir oksijenden meydana geliyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Sonuçta ikisi de yanıcı madde. Allah ikisini birleştirdi. Bu sefer su oldu. Ayırırsan ikisi de yanıcı maddedir. Bu takabının hikmetleri var tabi. Allah deyince o suyun içindeki o moleküller saf bağlıyor. Aynı zamanda sema yapıyor, sema. Evet, müthiş bir şey. Sonra onun üzerine küfür kelimeler söylüyorlar. Küfür kelimeler. Onlar hemen darmadağın olup böyle çok farklı bir kaos oluşuyor o suda. İnsanın vücudunda eğer dörtte üçü suysa, insan zikredince nasıl bir hal alıyormuş, bir de çirkin kelimeler, küfür kelimeler, hoş olmayan sözler söyleyince, insanın hali nasıl oluyormuş? Onun için zikir deyip geçmiyoruz. Esma-ül hüsnayı zikir deyip, anlamak deyip geçmiyoruz. Allah'ı unuttuk mu, vücut kaos olur. Kararır, darmadağın olur. Onun için ne diyoruz? Sıkıldık, bunaldık, daraldık diyoruz. Sıkıldın, bunaldın, daraldın. Yapman gereken şey Allah demektir. Allah'ın en güzel isimlerini zikretmektir. Allah'a dönmektir. Biz bunu kendi kendimiz yapıyoruz. Yani kendimiz kendimizi sıkıntıya düşürüyoruz. İstediğimizde de oradan çıkabiliyoruz yalnız. Bunu onun için söyledim. Herkes Allah'ı bilmeye, tanımaya çalışır kendine göre. Kendine göre de biliyordur. Mesela Allah'ın ayetlerini, Kur'an-ı Kerim'i hep beraber anlamaya çalıştık. Allah sürekli Allah'a şirk koşmayın dedi. Allah şirk kendisine şirk koşulmasını kabul etmez dedi. Şirk koşulmasını affetmez dedi. Hiç kimse aslında Allah'ı inkar etmiyor. Allah da varlığını ispatlamaya çalışmıyor. Öyle bir ayet yok yani. Ne vardır mesela bu konuda? Evet, Bıriki ayet i de, sor onlara. Onlar bir yaratıcı, bir yaratan olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar kendi kendilerinin yaratıcıları midir? Onlar mı kendi kendini yarattı? Sor, cevap versinler. Bu kadar. Yani Allah'ı inkar edene Allah'ın cevabı budur. Bir yaratıcı olmadan mı sen yaratıldın? Yoksa sen kendi kendine mi yarattın? Bu kadar. Böyle eğer biri geri zekalıysa, aklını kullanmamışsa, böyle düşünmüşse, Allah onu muhatap bile almıyor. Niye? Çünkü o artık o klinik vaka. O tımarhanelik artık. Allah onu muhatap almıyor. Çünkü bütün varlık Allah'ı hamd ile tesbih ediyor. Neye bakarsan bak onu söylüyor. Onu gösteriyor ayna. Onun kudretini, onun cemalini ya da celalini gösterir. İkisinden biridir. Evet. Allah kendisine şirk koşturmasını kabul etmez. Hangi konuda? Esması konusunda. Esmaül Hüsna konusunda Allah kendisine şirk koşulmasını kabul etmez bir kere Allah'ı mülkün sahibi olarak kabul et diyor sendeki hiçbir şey sana ait değil, hepsi bana ait sen bana aitsin seni varlığımla varlıkta durduran benim diyor, kayyum olan benim senin diri olman benim hay ismimin tecellisiyledir. Sen benimle dirisin, benimle varsın. Benimle varlıkta duruyorsun. Sana düşen evet, bana ayna olmaktır. Benim güzelliğimi kendi üzerinde göstermek güzel olmaktır. Eğer Allah'ın Esmaül ül hüsnasını anlarsak, Resulullah Efendimiz de anlamış oluruz. Bütün peygamberleri anlamış ve tanımış oluruz. Nereden? Kendi üzerimizden. Onlarda başka bir şey yok zaten. Bizi peygamberlerden uzak yapan şey Allah'ın esma-ül hüsnasıdır. Allah'ın o isimleri bizde olmayınca onları tanıyamıyoruz. Onları anlayamıyoruz hatta. Bir insan nasıl severek, gülerek aşkla muhabbetle ölüme gider deriz. Anlayamıyoruz. Ama Allah'ın esması bizde tecelli ederse o zaman anlarız. Onları anlarız. Biz de onlar gibi oluruz da ondan anlarız. Yoksa anlayamayız. Allah'ın isimleri ne kadar bizde tecelli etti? O kadar peygambere, peygamberlere yaklaşmış oluruz. Onlara benzemiş oluruz. O kadar Allah'a halife olmuş oluruz. O kadar Hazreti İnsan olmuş oluruz. Evet, dolayısıyla herkes Rabbini kendisindeki tecelli kadar tanır. Kendisinde olmayan bir şeyi anlaması, tanıması mümkün değildir. Ne kadar tanır? Kendisindeki tecelli kadar. Yani bir kul bir ismiyle, iki ismiyle Allah'ı tanıyor, öteki 99 ismiyle tanıyor. Arada nasıl bir fark vardır? O kul Allah'ı iki sever, öteki 99 sever. Allah da o kulu iki seviyor, ötekini 99 seviyor demektir. O zaman esma'yı iyi öğrenmek lazım. Evet, bir de o esma üzerimizde nasıl tecelli edecek, onu anlamak lazım. Evet. Biri Allah'ı tanımayınca ne yapar? Allah hakkında suizan eder. Suizanda bulunur. Anlamadığı için. Evet. Resulullah Efendimiz buyurmuştu. Müminin ferasetinden sakının. Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla. Bu mümindir. Allah mümini söyledi. Müşahede başka. Müşahede başka. Allah'ın nuruyla nazar etmek başka şeydir. İkisi birbirinden farklıdır. Her mümin Allah'ın nuruyla bakar. Bakmalıdır. Bakmıyorsa ona mümin denmez. Allah'ın nuruyla demek Allah ile bakmak demektir. Allah ile bakmak demek Allah'ın esmasıyla <gülüyor> bakmak demektir. El esmaül ile bakmak. O zaman... El esmaül Allah'ın esması sende tecelli etmezse mümin olamıyoruz. Bazılarının öyle zannettiği gibi namazımızı kılıyoruz, orucumuzu tutuyoruz. Kimsenin hakkını yemiyoruz. Hayır. Sen böyle bu kafayla gidersen dehşete kapılırsın sonra. Allah perdeyi açınca dehşete kapılırsın bu da ne dersin? Ben hiç böyle anlamamıştım. Hiç bize böyle söylemediler. Hiç ben böyle düşünmemiştim diyeceksin. Ama iş işten geçmiş olacak. Bunu kabul etmeyenler edemeyenler, imanının bedelini ödemek istemeyenlerdir. İman bir bedel ister. Çaba gayreti gerektirir. Aklı, fikri, düşünceyi evet yorman gerekir. Cihad etmen gerekir. Aklınla cihad etmen gerekir. İşlihad etmen gerekir. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Allah'ın nuruyla nasıl bakılır? Evet hep beraber bakalım. Allah'ın nuruyla bakıyor muyuz, bakmıyor muyuz? Ya da Allah'ın nuruyla bakanlar kimlerdir? Bakamayanlar kimlerdir? Mesela Bir köpek bir insana baksa Allah'ın ona nefettiği ruhu görür mü görmez mi? Bu Allah'ın yeryüzündeki halifesidir. Allah'ın kendisine ruhundan nefettiğidir. Derbi demez mi? Demez. Köpek baksa neyi görecek? Birkaç kilo et, birkaç kilo kemik. Başka bir şey görmez. Köpek böyle bakıyor. eti de yiyilmiyor, onun için, onun için hiçbir kıymet değeri de taşımaz. O köpek için birkaç tane kemik bir insandan daha kıymetli, daha değerlidir. Öyle değil mi? Öyle. Bu köpeğin bakışı. Bu durumda biri insana bakarken, acaba bundan nasıl faydalanırım? Acaba bundan nasıl istifade ederim? Yani bundan kaç tane kemik alabilirim? Düşüncesi varsa, onun köpekten ne farkı vardır? İnsana bakınca sadece onu etten, kemikten bir varlık olarak, dünyaya ait biri olarak görüyorsa, onun köpekten ne farkı vardır? Köpeğin bakışından, onun bakışının ne farkı vardır? Hiç farkı yok. Varsa, Allah için biri söylesin. bir insan bir insana bakarsa nasıl görür? Yani bir mümin bir insana bakarsa ona Allah'ın nuruyla bakarsa neyi görecek? Nasıl görür? Bu Allah'ın yeryüzündeki harifesidir. Allah bunu yaratmış. Allah bunu kudret eliyle yaratmış. Ne buyurdu ayet-i kerimede İblis'e? İki elimle yarattığıma seni secde etmekten men eden şey nedir? dedi. İki elimle yarattığıma Andolsun ki, sizi ilk yaratırken, nasıl seni tek başına yarattımsa, birebir, bir tek ben seninle muhataptım, sen de benimle muhatap ediydin sen, kıyamet günü ölürken, öldüğünde yine bana öyle gel, tek başına geleceksin dedi. Tek başına. Allah seni tek başına yaratmış. Birebir, evet, elimle, iki elimle yarattığıma dedi Allah. Seni secde etmekten men eden şey nedir? Allah bunu iki eliyle yaratmış. Kudret eliyle yaratmış. Yani mümin böyle bakıyor. Niye yaratmış? Kendisini abdolsun diye, aşık olsun diye. Kendisine halife olsun, kendisine ayna olsun diye. İsimlerini ...üzerinde göstersin diye... ...esma ulu hüsna üzerinde tecelli etsin diye yaratmış. Ona bakanlar... ...Allah'ın güzelliğini... ...esmasını görsün diye. Bunun için. insanı bunun için yaratmış. Evet. Mümin böyle bakıyor. Köpek de ele bakıyormuş. Evet, mümin başka nasıl bakar? Ben bununla Rabbime nasıl yaklaşabilirim? Bu benim veli nimetim. Ben eğer buna bir ihsanda, ikramda bulunursam, ona bir güzellik yaparsam, bunun sayesinde Allah'a yaklaşırım. Ben bu kula, Allah'ın esma-ül hüsnasından biriyle buna muamele edersem, onun karşılığında, Allah'ın o esma ile bana tecellisi vardır deyip hesap eder. Mümin bakışı bu. Nasıl yaparım da böyle bir imkan bulurum? Sahabe öyle yapıyordu. İşi öğrenmişlerdi çünkü. Evet ne buyurdular? Sahabe oturuyor böyle bir yerde sohbetlerini yapmışlar. Biri üteklerine diyor ki bizim burada böyle boş oturmamız doğru değildir. Hadi çıkalım pazara gidelim, gördüklerimize selam verelim, onlar da bize selam versin. Hesaba bak, müminin hesabına bak. Ben ona dua edeyim, ona selam vereyim, onun için Allah'tan selamet dileyeyim. Allah'ın selam ismiyle onun gönlüne doğru o selam nurunu saçayım. Allah da onun üzerinden bana saçsın diyor. Evet, mümince bakış. Ama eğer birbirimize bahane arıyorsak, şunun şu kusuri var, bunun bu yanlışı var, bunun bu köfrü var, ötekinin şu şirki var, sen nereye gidiyorsun? Senin derdin nedir? Sen neyin peşindesin? Neyi arıyorsun? Senin işin küfür toplamak mı? Nifak toplamak mı? Ateş toplamak mı? Senin işin bu midir? Yoksa senin işin evet, Esma-ül Hüsna'yı mı toplamaktır? Senin işin hangisi? Sen şeytanın peşine düşmüşsün ya. Senin işin bitmiş. Sen istediğin kadar Allah de, sen istediğin kadar Peygamber de. Sen istediğin kadar, sen ne söylersen söyle. Senin işin bitmiş. Sen ateş topluyorsun. Sen küfür topluyorsun. Nifak topluyorsun, şirk topluyorsun, günah topluyorsun. Neyi toplaman gerekirdi? Allah'ın nurunu, esma-ül hüsnayı. Rahmet olman lazımdı, rahmeti alman lazımdı. Cömertlik yapman lazımdı, Allah'tan cömertlik görmen lazımdı. Affetmen lazımdı, Allah'tan afi alman lazımdı. Tam tersini yapıyorsun, tam... Peygamberin gittiği taraftan tam ters tarafa gidiyorsun. Peygamberin yolunda olduğunu söylüyorsun. Olamaz böyle bir şey. Bu akıl değildir. Bu iman değildir. Bu başka bir şey. Allah peygamberi bize örnek gösterdi. Ayette okuduk hep beraber. Onun için Allah ne buyuruyor diye وَمَا illa rahmeten رَحْمَةً alemin seni alemlere rahmet olasın diye gönderdim. Bakacağız. Birbirimize ne kadar rahmet oluyoruz, birbirimize ne kadar zahmet oluyoruz. Rahmet oluyorsak onun yolundayız. Zahmet oluyorsak, tersine dönmüşüz, ters tarafa giriyoruz, onun yolunda olduğumuzu iddia ediyoruz. İsterse bin türlü bahane öğret. Allah bahane kabul etmez. Ölçü böyledir. Allah seni Hazreti İhsan'ın Evet, Kendisini halife olarak, esmasının tecelli ettiği varlık olarak görmek istiyor. Söylemiştim. Allah herhangi bir şeyi, varlığı sevmekten münezzehtir. Allah kendi kendini sever. Guru üzerinde tecelli eden esmayı sever. Esma-ül hüsnasını sever. Ondaki merhameti sever. Ondaki cömertliği sever. Ondaki afi, mağfireti sever. Bütün isimler böyle. Buyurdu ki ayet-i kerimede ila اِلَى Rabbik Sen Rabbine davet et. Sen Rabbine davet et. Rabbine. Nasıl davet edecek? Rabbinin neyini davet edecek? Hadi Allah'a gidelim. Daveti böyle mi anlıyoruz? Yok. Sen Allah'ın kullarını, Allah'ın esma-ül hüsnasına bölünmeye davet et. Allah'a davet budur. Rahim olmaya davet et, kerim olmaya davet et, afu olmaya davet et. Evet, Allah'a davet böyledir. Davete icabet eden de bu esmayı alması lazım. Bu isimle isimlenmesi lazım. Evet, ayet-i kerimede ne buyuruyordu? Müminler, o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri ürperir. Evet, kalpleri titrer. Hangi kalp titriyor? Ya da kalbimiz neden ürperip neden titremiyor? Şunu söyleyeyim, kalbin ürpermesi çok zor bir şeydir. Çok ağır bir şeydir, çok büyük bir şeydir. Mümin aynı zamanda velidir zaten. Burada hep beraber Allah'ın esma-ül hüsnasını anlamaya çalışacağız. Mümkün olursa haftada iki gün, perşembe, pazar günleri yapmayı düşünüyoruz. Bütün isimleri öğrendiğimizde evet, her gün her sohbette bir esmayı anlamaya çalışacağız inşallah. Bu sohbet bittiğinde, Esmaül hüsna dersi bittiğinde, bizi gerçekten dinlemiş olanlar, ben buradan Allah diyeyim, kalbi titremeyen hiç kimse olmayacak. Ama beni gerçekten dinlemiş olan, gönlünü açmış olan. Söyledim, kalbin ürpermesi öyle basit bir şey değildir. Ürperen nedir? Bize, bizi ürpertiren nedir? Bizi titreten nedir? Ürperten, titreten Allah'ın aşkı, muhabbetidir. Allah'a olan marifetimizdir. Allah'ı tanıdıksa, anladıksa, bildikse, sevdikse titreriz. Ama anlamadan, bilmeden, tanımadan kalbin titremesi mümkün değildir. İstediğin kadar kendini titret. Titreyebiliyor musun? Titreyemezsin. Ama Esmaul Hüsna senin gönlüne tecelli etsin. Bak nasıl titriyormuş. Allah deyince gönül nasıl feryat ediyormuş. Nasıl feryat ediyormuş. Hep beraber bunu göreceğiz. Bu sadece bir ilim değildir. Söyledim. Bilgi değildir. Bir kitap okursun, ondan bilgi alırsın, hafıza onu kaydeder. Ama gönüle verilen ilim farklı bir şeydir. Canlı ilim. Her ilim mutlaka Esmaul Hüsna'dan tecelli ediyor. O Esmaul Hüsna'nın bilgisidir. Başka kainatta, varlıkta hiçbir bilgi yoktur. Bütün mahlukatta. Sadece Esmaul Hüsna'nın bilgisi vardır. Allah bu bilgiyi Esma-ül Hüsna'sıyla müçhür-i kalbine tecelli etmiş. Bu bilgi diri bir bilgidir. Bu bilgi, guru bir bilgi değil, Allah'ın Esma-ül Hüsna'sının nürüdür. Ama, almak isterse tabi, daha doğrusu almaya tenezzül ederse, etmezse, ne olur? Hiçbir şey yapamıyoruz. Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhisselatü vesselam Allah'ı zikredenle zikretmeyenin misali ölü ile diri gibidir. Evet Allah'ı zikredenle zikretmeyenlerin misali ölü ile diri gibidir. Allah'ı zikredenler diri, Allah'ı zikretmeyenler edemeyenler ölüdür. Kime göre ölü? Allah'a göre ölü. O gönülde Allah'ın esması tecelli etmemişse, o ölüdür. Tecelli etmişse, açılmışsa, onda imana, amele dönüşüyorsa, evet o da diridir. Zahiri olarak bakıldığında, ikisi de insan gibi görünür, ikisi de diri gibi görünüyor. Ama Allah'a göre biri ölü, öteki diridir. Allah'ı zikreden diri, Zikretmeyen ölüdür. Evet, zikretmek sadece Allah demek değildi. Esmanın tecelli etmesi demektir. Yani o esmayla onun diri olması gerekiyor. O esmayla. Allah'ın esmasını kul kaybedince, Allah onu yaratırken zaten esmasıyla ona tecelli etmişti. Kul o esmayı kaybediyor veya o esmayı kemale erdiriyor. Evet, bir tohum gibi demiştim. Onu büyütmesi gerekiyor. O'nun büyüyebilmesi için bir bakçıvana ihtiyaç var. Müşhid-i Kamil işte o gönül bakçıvanidir. Esma-ül Hüsna'yı yeşertme bakçıvanidir. Bunu böyle anlamak gerekiyor. Bununla beraber bir de nedir? Bir de örnektir. Hem bununla beraber kendinden veriyor, ondaki o Esma-ül Hüsna'yı büyütüyor. Aldıkça onu seviyor yalnız. O esmayı seviyor. Sevdikçe Allah'a olan imani artıyor bununla beraber. Allah'a olan muhabbeti artıyor. Evet, Allah denince onun kalbi titriyor. Evet. Allah'ın Allah'a iman etmiş. Yani Allah'ın esmasına iman etmiş biriyle Allah'ın esmasına iman etmemiş biri arasındaki fark nedir? Eğer biri Allah'ın esmasına iman ettiyse önce bilmesi lazım anlaması lazım Allah'ın ilk emri onun için okudur yaratan Rabbinin adıyla okumaktır önce onu dinledi öğrendi, anladı Sonra ne olması lazım? Sonra onun, o esmanın onda imana dönüşmesi lazım. Bir de ne diyoruz? Ahlaka dönüşmesi diyoruz. Ahlaka dönüşmesi demek esmanın o gönüle onda tecelli etmesi demektir. Bir de onun üzerinde amele dönüşmesi gerekir. Amele dönüşmezse evet, o zaman ahlaka da dönüşmemiş demektir. O zaman imana da dönüşmemiş demektir. Allah'ın isimlerinin üzerinde Tecelli eden biriyle tecelli etmeyen arasındaki fark nedir? İman konusunda. İslam konusunda, ihsan konusunda. Çünkü dersimiz bu. Dinimizi öğreniyoruz. İmanı, İslam'ı, ihsanı öğreniyoruz. Eğer biri Allah'a iman etmişse, Esmaül Hüsna'yı anladıysa, iman ettiyse, ahlaka dönüştürdüyse, amele dönüştürdüyse ne olur? O esma, o Allah'ın güzel isimleri onun üzerinde amele dönüşür. Bütün azaları Müslüman olmaya başlar. Zahiri olarak dıştan işe doğru anlamaya çalışmamız gerekir. Azaları Müslüman olmaya başlar. Nasıl? Elli Müslüman olur. Elleri Müslüman olur. Nasıl oluyor? Yani kafir elle Müslüman el mi var? Evet kafir elle Müslüman el var. O elden hayır işleniyorsa o eliyle, o eliyle hayır olarak kazanılıyor, hayır olarak harcanıyorsa, o elden insanlar hayır görüyorsa o el Müslüman bir eldir, o el hayır elidir. Gözü Müslüman olur, hikmetle bakar, güzel bakar. Söyledim biraz önce köpeğin kemiğe baktığı gibi bakmaz insana, Hazreti insan olarak bakar. Gözü Müslüman olmuştur. Allah'ın nuruyla bakıyor. Neye bakarsa baksın, hikmetle bakar. Rabbinin muradını anlamaya çalışır. Müslüman göz. Allah'a teslim olmuş mümin göz. İhlaslı göz. Allah'ın huzurunda bakan göz. Kulağı Müslüman olur, hakkı dinler. Allah'ın sevmediği şeyi dinlemez. Allah'ın sevmediği bir şeyi oradan içeri almaz. Kulak içeri kabul etmiyor onu. Pis bir şey değil, çirkin bu diyor. Hemen onu kovuyor. İçeri almıyor onu. Müslüman olmayan bir kulak nasıldı? Kötü şeyleri içeriye alır. Faranca şöyle dedi, filanca böyle söyledi. Faranca şöyle yaptı, bunları içeriye alır. Ama Müslüman bir kulak onu içeri almıyor, kabul etmiyor. Güzel olduğunu içeri kabul ediyor. Allah'ın sevdiği bir şey olunca kabul ediyor, olmayınca kabul etmiyor. Onun yanında dedikodu yap, gıybet yap, içeri almaz onu. Evet. Ayakları Müslüman oluyor, Allah'a teslim oluyor, Allah yolunda yürüyor. Yanlış yere onu götüremezsin, gitmez. Aklı Müslüman oluyor. Evet. Hafıza kötü şeyleri, yanlış şeyleri kaydetmiyor. Evet. Bütün çabası, gayreti, Allah'ın rızasını nasıl kazanırım deyip evet. tefekkür eder, düşünür. Güzel şeyleri ezberlemeye çalışır, hafızaya kaydetmeye çalışır. Hükmünü doğru vermeye çalışır, doğru verir. Gönlü Müslüman olmuştur. Evet. Allah deyince titriyor. Allah'ın aşkı, muhabbeti oraya tecelli etmiştir. Allah'ın nuru tecelli etmiştir onun üzerinde. Esması tecelli etmiştir. Evet. Allah'ı tanıyınca, esma ile buluşunca, tanışınca. Allah'ın boyasıyla boyanınca, rengi ile renklenince yani. Allah'tan daha güzel boyayı, rengi kim verebilir buyurdu. Allah'ın rengi ile renklenince, esmasının nuruyla nurlanınca. Ne olur? bütün azaları, her zerresi Müslüman olur. Her zerresi Mümin olur. Ona bakan bir Mümini, bir Müslümani, bir Mühsini görür. Evet, onun için, Mümin olabilmek için, Müslim olabilmek için, İslam'a girmiş olmak için yani, mühsin olabilmek için, ihlaslı olabilmek için bize gerekli olan, lazım olan neymiş? Allah'a iman, yani Allah'ın Esma-ül Hüsna'sına iman edip Esma-ül Hüsna'da Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaktır. Evet. Bu Esma-ül Hüsna'ya giriş sohbetinin üçüncüsüydü. Bence bu kadar yeterli olsun. Daha doğrusu ben bunu yeterli görmedim. Göremiyorum zaten. Allah'ı anlamak demek her şeyi anlamak demektir çünkü. Onun için esma Hüsna'yı anlatırken daha geniş anlamaya çalışacağız. Her bir ismi anlatırken birer parça anlatırsak daha güzel anlaşılır inşallah. Allah esmasını nasıl tanıttıysa kendini nasıl tanıttıysa öyle anlayacağız. Mesela Allah buyurdu ki İhlas Suresi'nde Kul huvallahu ehad. Allahu semed. De ki o Allah Ahad'dir. O Allah Samad'dir. Esma-ül Hüsna'yı anlatırken, Kur'an'dan Allah nasıl anlatmışsa öyle anlayacağız. Ayetlerden anlayacağız çünkü. Ben bir misal vereyim. Allah önce kul dedi. De ki dedi. Eğer Allah de ki diye başlamasaydı mesela huvallahu ahad Allahu u Semed deseydi, bu her iki cümlede haber cümlesi olurdu. Allah, ahad olduğunu, samet olduğunu haber vermiş olurdu. Haber cümlesi. Ama, Arapça'da iki türlü cümle vardır. Bir, haber cümlesi, bir de inşa cümlesi vardır. Ama başına kul diye başladı mı? inşa cümlesi oldu. Allah, Topla kendini dedi. Kul de ki. De ki deyince bunu ikrar etmen lazım. Bunu söylemen lazım. Bunu üzerinde göstermen lazım. Sana bakanlar bunu senin üzerinde görmesi lazım dedi. Neyi görecek? İnşa cümlesi dedim ya. Allah'ın bir olduğunu senin üzerinde müşahede etmesi lazım. Allah'ın ehad olduğunu senin üzerinde görmesi lazım. Bir de senin bunu haykırman lazım. Kul dedi ki, senin bunu üzerinde haykırman lazım. Her yerde, her anda senin Allah demen lazım dedi. Allah'ın bir olduğunu söylemen lazım. Tek olduğunu söylemen lazım dedi. Allahu semet. O Allah samettir. Hiçbir şeye muhtaç olmayandır. Bütün varlığın... Her şeyin, herkesin her şeyiyle kendisine muhtaç olduğu zattır dedi. Göster bunu üzerinde. Evet, söyle dedi. Bunu üzerinde göster. Bunu hiç unutma dedi. Evet. Bu Allah'ın her bir ismi için böyle geçerlidir. Üzerinde göster diyor. Benim görmem lazım, herkesin bunu senin üzerinde görmesi lazım, bütün varlığın bunu senin üzerinde görmesi lazım. Biraz önce su ile ilgili bir şey anlattım. Eğer biri Allah'ın esmasıyla nurlanmışsa, boyasıyla boyanmışsa, acaba varlık onu görünce nasıl bir hal alıyor? Varlık onu nasıl seviyor acaba? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam Allah'ı zikreden bir kul yürürken yolda yürürken basılan yer o Allah'ı zikreden bir yere bastıysa basılan yer basılmayan yere karşı iftihar eder. Allah'ı zikreden üzerime bastı diye iftihar ediyor. Acaba o, Allah'ı zikreden, ona basınca, o zikredenden o toprağa ne geçti ki öyle iftihar ediyor? Bir şeyin geçmesi gerekiyor. Allah'ın nurunu saçıyor. Bütün varlık Allah'a aşık çünkü. Evet, o Allah'ın yeryüzündeki gerçek manadaki harifesi yere basınca, evet, Allah'ın nurunu saçıyor çünkü oraya. Sırf ona basıldı diye, basılmayan yere karşı övünüyorsa insan buradan kıymetini değerini anlamalidir. Ama Allah zikredilince kalbi titreyen kimsedir bu. Oru kuru kuruya bir zikirde edir. Bütün zikirler, bütün secdeler, bütün ibadetler Allah'a karşı bu hali almak içindir. Allah zikredilince kalbi titreyen, Allah'a avdolmuş halife, Hazreti insan. Başımıza gelen sınavların bazılarına üzülüyoruz. Üzülünce isyan etmiş olur muyuz? Evet. Üzülünce isyan etmiş olmuyoruz. Bir beşer olarak üzülebiliriz, zevinebiliriz. Nereden biliyoruz bunu? Evet. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam enâ beşerun mislukum. Ben de sizin gibi bir beşerim. Bir beşer ama Allah'ın bütün isimlerinin tecelli ettiği beşer. Bize örnek olan Allah'ın isimlerini üzerinde göstermeye örnek olan bir beşer. Evet, Bununla beraber ben sizin sevindiklerinize sevinir, üzüldüklerinize üzülürüm dedi. Bir beşer olarak. O zaman sıkıntı olduğunda, sorun olduğunda üzülmek evet, beşeri bir haldır. Ama onu kabul etmemek, imtihanı kabul etmemek, bu neden benim başıma geldi, ben bunu hak etmedim diyorsa bu isyan. İmtihanı anlamamış demektir. İmtihana itiraz ediyor. Allah'ın kendisini sınava tabi tutmasına itiraz ediyor demektir. Ya da genel olarak ben bunu hak etmedim. Bu niye benim başıma geldi? Dediğinde bu bir isyan. Sanki Allah ne yaptığını ne yapacağını bilmiyor da o biliyor. Allah'a itirazdır. Onu kabul etmemektir bu. Neyi gösterir bu? Allah'ı tanımadığını. Hayatı anlamadığını, kendini anlamadığını isyan olmaz. Üzülmek başka şey, isyan etmek başka şeydir. Evet, önce üzülür, sonra arkasındaki nimete bakmalidir. Allah bunu eğer bana vermişse, beni böyle bir sınava tabi tutmuşsa, beni bununla imtihan ediyorsa, mutlaka Rahman ve Rahim olan Rabbim bana rahmetiyle muamele ediyor, bana vermeyi dilemiş. İkram etmeyi dilemiş deyip ona bir de ne yapması lazım? Sevilmesi lazım. Çünkü sonra diyecek ki ya Rabbi sen beni böyle bir imtihana tabi tutup böyle ikramda bulunmasaydın ben kendi çabamla gayretimde bu nimeti kazanamazdım. Arkasındaki nimeti görünce bunu söyleyecek. O zaman o perde aralanmadan onun bunu söylemesi gerekir. Söylerse ne olur? Söylerse rahat eder. Huzurlu olur. Rabbine karşı saygılı, edepli olmuş olur. Yoksa saygısızlık yapmış olur. Bir kul hatasını anlayıp tövbe ederse, sınavına sabrederse Allah onu sevdiklerine geri kavuşturur mu? Evet. Sevdiklerine deyince, evet, arkadaş neyi kastediyor o önemli. Mesele Allah'ın sevgisini kazanmaktır. Mesele Allah'ın bizim için takdir ettiğini kabul etmektir, onu beğenmektir. Allah ile pazarlık yapıp ben tövbe ediyorum, yanlış yapmışım, onun için bana kaybettiklerimi geri ver. Bu yanlış bir pazarlıktır. Bu doğru bir pazarlık değil. Allah'a dönmek pazarlıksız olmalıdır. Tövbe pazarlıksız olmalıdır. Ne demelidir? Yanlış yapmışım. Sana dönüyorum. Beni affet ya Rabbi. Beni mahfilet et. Evet. Allah mutlaka ne buyurdu? Allah çok çok tevbe edenleri sever. Tevbe ettiyse Allah onu sevdiyse ikramı yapar. <gülüyor> Dünyevi şeyleri düşününce hemen ağlayabiliyorum. Ama manevi şeyleri düşününce Kolay kolay ağlayamıyorum. Acaba bende bir sorun mu var? Bu tam tersine olmalıydı. Allah için eğer ağlanırsa bu doğruydu O ağlama isterse günahımız için olsun, isterse aştan, muhabbetten dolayı olsun veya Allah bize bir perdeyi açmış, sırrımızdan dolayı olsun. Bu iş halden birinde ağlanır çünkü. Hangisinde ağlarsa ağlasın, bu doğru bir ağlamaydı. Ama biri dünya için ağlayabiliyorsa, dünyadaki sıkıntılardan dolayı hemen ağlayabiliyorsa, evet bir sorun vardır. Gerçekten bir sorun vardır. Demek ki onun için en büyük, en önemli odur ki o sorun onu ağlatıyor. Ama manevi şeyler dünya kadar, dünyadaki sorunlar kadar olmuyor ki onu ağlatamıyor. Azarken zorlamıyor. Sorun var. Sorun var mıdır? Evet, sorun vardır. Gerçekten bir sorun vardır. Önce onun evet, bu sorununu ağlaması lazım. Bu sorun yeteri kadar sorundur. Bu sorunun alaması lazım. Nasıl Allah için ağlayamıyorum da dünya için, dünyadaki şeyler için ağlayabiliyorum. Bu sorunu için ağlamalıdır önce. Buradan başlamalı. Önce burayı düzeltmelidir yani. Asıl sorunun ebedi hayatı kazanmak olduğunu, Allah'ın rızasını <gülüyor> kazanmak olduğunu bunu iyice nefsine kabul ettirmelidir sorunu görürsek, onu halletmeyi de beceririz inşallah. Şafiler çarapsız namaz kılabilir mi? Evet. Niye şafiler mümin değil? Ne diyeleri kılıyor? Niye onlar kılamazsın? Niye onlara bir ayrıcalık mı var? Onlara zulüm mü yapılıyor? Çorapsız namaz kılınabilir. İster Şafii, ister Hanefi, ister Maliki, Hanbeli olsun. O fark etmiyor. Gönlünde hiçbir şey geçirmeden söyledim. Dinde olmayan bir şeyi dinde varmış gibi söylemek, konuşmak, yapmak bid'attır. Resulullah Efendimiz buyurdu. Her bid'at küfürdür. Her bid'atçı cehennemliktir. Dinde olmayan bir şeyi dinde varmış gibi göstermek, takdim etmek. Sahabe, Resulullah Efendimiz'in kızları, hanımları, çorap gerek mi namaz kılıyordu, çorapsız mı kılıyordu? Kime sorsan cevap, o zaman zaten çorap yoktu bir kere, çorapsız kılıyordu. O zaman bir çorabı nereden getirip, sanki dinde varmış gibi çorapsız namaz kılınmıyormuş gibi söyleriz, söyleyebiliriz, bu bidat olmaz mı? Evet, böyle şeylerle meşgul olmak şeytani sevindirir. Senin Allah'ın rızasını kazanabilmen için, Esmaül hüsnayla onun nuruyla nurlanabilmen için Allah'a halife olabilmen için senin canını ortaya koyman lazım. Bu iş çorapla olacak şey değildir. Birileri bizi çorapla meşgul ediyorsa işi becerdi. Şeytan işi becerdi yani. Başka bir memleketten Medine'ye bir kafile geliyor, iman etmeye gelmişler. İman ediyorlar. Müslüman olduklarını söylüyorlar, kabul ediyorlar. Diyor Resulullah Efendimiz onlara buyurdu ki siz koyun, inek, keçi, hayvanların iç organlarını, ciğerini yemedikçe iman etmiş olmazsınız. Ciğer yemediği şey iman etmiş olmazsınız. Nasıl bir şey bu böyle? Buna dedi yani bizim iman etmemiz lazım, iman etmemiz için ciğer yememiz mi lazım? Evet dedi. Hem de hemen. Bunun sebebi neydi? Mesela hiç alakası yok. Ciğer zaten helal bir şeydir. Yese yemese ne fark eder? Buyurdu ki sizin daha önce tabi olduğunuz o dinde hayvanların o iç organını, ciğerini yemek, Size göre haramdır. Öyle mi dedi? Onlar evet öyle dediler. Bu durumda hala o sizin içinizde var. Bunu atabilmeniz için önce sizin ciğer yemeniz lazım. İmanın şartı. Mümin olmazsınız, iman etmiş olmazsınız dedi. Ben de söylüyorum. Arkadaşların mümin olabilmesi için şarapsız namaz kılmaları lazım. Din bid'ati kabul etmiyor. Yanlış bir fikri düşünceyi kabul etmiyor. Böyle basit bir şey değildir. Kendine göre daha takvalı davranmış gibi görünür ama öyle değildir. Dine ilave yapmış çünkü. Bunun bu hali bir tavrı nereye gider? Önce Resulullah Efendimize gider. Önce Resulullah Efendimizin hanımlarına gider. Hazreti Fatıma'ya gider, çocuklarına gider. Çarapsız namaz kılmışlar ya. Namazları olmadı. Bu işin Şafi Hanifi mezhep diye bir şeysi yoktur. Ana kaynak orada. Orada öyle yapılmış. Eğer tespit etseler ki Resulullah Efendimiz böyle söylemiş. onları öyle yapmış. Elbette ki öyle olması gerekir. Ama yok onlar öyle yapmamış biz böyle yapıyoruz. Böyle doğrudur. O zaman sen Resulullah Efendimiz'i daha iyi biliyorsun. Haddini açtın, en büyük saygısızlığı yaptın, sen imandan çıktın. Onun için dinimizi doğru öğrenmemiz gerekir. Allah'ın kitabından, Resulünden öğrenmemiz gerekir. Bir şeye helal, haram, doğru, yanlış, güzel, çirkin, hak, batıl demeden Kur'an'a bakacağız, Resulullah Efendimiz'e bakacağız. Hadisine, sünnetine bakacağız. Ondan sonra konuşma hakkımız olsun. Kendimiz konuşmuyoruz, konuşmamamız gerekir. Allah ve Resulü konuşsun. Evet. Bir günahıma daha önce ağlayıp tövbe ettim. Şimdi o günahımı düşündüğüm zaman ağlayamıyorum. Nedendir acaba? E, o kadar ağladınız yeter. Bunu artık unutun. Evet. Tövbe ettik, ağladık, feryat ettik. Artık o günahı silmemiz gerekiyor. O günahı gönlümüzden silmek demek nasuhi tevbe demektir. Nasuhi tevbe. Sürekli o günahımızı önümüze getirip ağlamıyoruz. Bir sefer yapıyoruz. Ağladık, feryat ettik. Evet Rabbimiz bizim gönlümüze verdi ki ben seni affettim. Bitti. O seni affetti. Senin de kendi kendini affetmen lazım. Ona hemen çizgi çizmen lazım. Çizgi çizmezsen ne olur? Senin tövben olmamıştır. Nasuhi tevbeyi yapamadın demektir. Nasuhi tövbe. Nasuhi tövbe nesheden tövbe, silen tövbe demektir. Senin gönlünden bile silinmesi gerekir onun. Kendi gönlünden onu sileceksin. Bitti. Madem ki Allah seni affetti sen de kendini affedip onu silmen lazım. Artık o yok. Artık onu hatırlama. Artık o öyle bir düşünceye kapılma. Unutmak doğrudur. Demek ki af olmuş. Demek ki siliniyor senin gönlünden. Ama biz bunun doğru olmadığını zannediyoruz. Aslında doğrusu silinmesidir. Silmemiz gerekiyor. O silinmese bile bizim silip çizgi çekmemiz gerekiyor ona. Yoksa sürekli Allah ile aramıza girer. Şeytan sağdan yaklaşır. İşte sen günahını alıyorsun diyor. Sağdan yaklaşmıştır. Allah'a yaklaştıkça Aştan muhabbetten alaman gerekiyor. Artık günahı araya koymak doğru değildir. Ayakta su içmenin yanlış olduğunu ve eğer içilmiş ise istiğfar edilerek çıkartılması gerektiğini duyduk ve bu hadismiş doğru mu? Yanlış. Resulullah Efendimiz hem oturarak su içmiştir hem de ayakta tekrar tekrar içmiştir. Birileri ayakta su içilmez demiş herhalde Özellikle ayakta, Resulullah Efendimiz ayağa kalkıp suyu ayakta içmiştir. Evet, bir de bunu hadis diye naklediyormuş. Yani Resulullah Efendimiz'e bir de iftira atıyormuş. Ayakta içmişse kusması gerekiyormuş. E başka dini anlamayanlar kendine din çıkarıyor, din üretiyor. Bunu biz böyle yaptık, işte bak biz tam dine uyuyoruz. Ayakta su içmiyoruz, çorap giyip namaz kılıyoruz, külah takıp namaz kılıyoruz, seccade serip kılıyoruz. Dışarıda giydığımız elbiseyle namaz kılmıyoruz, başka bir ile kılıyoruz. Niye? Biri bakmış olabilir, haram olabilir. Bu yeni dindir. Evet. Dini anlamak istemeyenler, Allah'ın dinini öğrenmek istemeyenler, Bizim bu anlattığımız evet, ne buyurmuştu? Cebrail size dininizi öğretmeye geldi. İman, İslam, İhsan. Seni yani bunu öğrenmen gerekiyor. İman da burada, İslam da burada, İhsan da burada. Öyle dışarıda çorapmış, küllahmış, tesbihmiş. Böyle şeylerle eğer din diye meşgul olursak, şeytani sevindirmiş oluruz. Eşim bir gün eve geldiğinde içimde bir sıkıntı var. Bugün gönlüme gelmiş sanki sen arkamdan bir iş çevirmişsin gibi dedi. Ben de bugün ne yaptığımı anlattım ama yine tatmin olmadı. Bağırıp çağırdı. Ben de dedim bana güvenmiyor musun? Evet. Güvenmiyorum dedi. Bu sorun için ne yapmadım? Bunun zekasında sorun var. Timurkana'ya götürmesi lazım. Bu kehanet yapıyor. Kendini peygamber mi zannediyor? Böyle saçmalık olur mu? İşimde sıkıntı var. Git karımına söyle sen arkamdan iş çevirmişsin. Suçlusi de o. Böyle şey olur mu? Bu zulümdür. Neyle itham ediyorsun? Neyle suçluyorsun? Ya da neyi duymak istiyorsun? Böyle bir şey olur mu? Eşin hakkında suizanda bulunuyorsun. Bunu bir de ona tasdik ettirmeye çalışıyorsun. Suizan, böyle bir suizan haramdır. Bir de onu söylemek, ona iftira atmaktır. Hatta hangi konuda iftira atacağını bile bilmiyorsun. İftirayı da üretmeye çalışıyorsun. Evet, neden sıkıntı duymuş? Şeytan ona sıkıntı vermiş, böyle yaptırmak için, onun bu zaafini bildiği içindir. Ne yapması lazım? Bu arkadaşın tevbe etmesi lazım, istiğfar etmesi lazım. Yetmez, bir de evet, haksızlık ettiğinden özür dilemesi lazım, af dilemesi lazım. Ya da git kendine falcı ol, kendine fal bak, sen iyi fal bakıyorsun demek lazım, git kendine falcı olsun. Rüyamda keskin bir bıçak yuttuğumu gördüm. Bunun hikmetini öğrenebilir miyim? Evet. Birine bir laf söylemeyi istemişiz. Keskin bir laf. Evet. Kesen bir laf söylemeyi dilemişiz. Ama sonra onu yutmuşuz. Rüyanın hikmeti olur. İyi ki yutmuşuz. Yutmasaydık Karşımızdakine zarar verirdi. yutmakla güzel yapmışız onu. Allah bizi huzurunda mahşub etmesin inşallah. Kendi bildiğini doğru zannedenlerden eylemesin inşallah. Allah neye doğru demişse, neye güzel demişse ona doğru güzel demeyi nasip etsin inşallah. Allah bizi Esma-ül Hüsna'sıyla nurlandırsın inşallah. Boyasıyla boyasın inşallah. Amin. Rengiyle renklendirsin inşallah. Amin. Allah hepinizden razı olsun.